Şimdi canlı yayına geri döndük. Miran Tomasyen telefon attığımızda. Merhaba Miran. Ee, merhaba, sen nasılsın? Teşekkürler, sen nasılsın? Merhaba Miran. Merhaba Gözde. Evet, hep beraberiz. Siz... Evet, normalde biz bu saatte programda olmamız gerekiyordu. <gülüyor> evet, biz peşinizdeyiz. <gülüyor> Çünkü biliyoruz ki siz meydandasınız haklı olarak. Dün evet. gösteriler oldu. Burada Çıplak Ayaklar Kumpayası'nın şöyle çok hoş bir açıklaması vardı. <gülüyor> Planladığımız festival İstanbul çapında bir festivale dönüştü <gülüyor> demişsiniz. Evet. Sahneler sokaklardır. Neler yapıyorsunuz Gezi Parkı'nda? Evet, Festivali iptal etme zaten ilk günden belliydi de son böyle yani Pazartesi gününe kadar ne yapacağımız karar veremedik. Pazartesi dedik ki yani böyle bir şey yazalım gerçekten festival tam festival oldu çünkü. <Gülüyor> ee, biz de şöyle bir şey yapıyoruz. Her gün saat 6'da Gezi Parkı'nda Sen Balık bu günün konseptine dönüştürdük. Yerdeki beden bir ağaç dalı tutuyor. Ee, <Gülüyor> öyle bir şeye dönüştürdük. İçindeki bazı şeyleri değiştirdik. Her gün 6'da diye bağırıyor. Evet aynen katılıyoruz biz de sana. <gülüyor> Devam edecek Sen Balık Değilsin'kiden başka etkinlikler de illa ki olacaktır. Orada biraz çünkü ani de gelişiyor her şey. Bugün evet. pek çok e, sizden başka sanat grubu da var. Orası gerçekten bambaşka bir yere dönüşüyor. Bakalım neler olacak biz de bekliyoruz. Evet yani şu anda burada her köşede gerçekten bir ufak bir gösteri, jongörler, müzik evet. şu anda her köşede bir şey var. Hatta ben mesela 6'da yapıyorum ama birisininkini bitmesini bekliyorum. Yani herkes birbirine böyle bir bile de destek veriyor da çok güzel. Elektrik kabloları uzatmalar çekiliyor. Yani bayağı ve hiç buluşamayacağım bir kitleyle buluşuyorsun. Bence ben yani sonuçta Çağdaş Göster hesaplarından geliyorum. Ve benim kitlem aslında sonuçta belli bir 5000 kişinin içinde dönüyorum. Ama burada hiç ulaşamayacağım bir kitleyle buluşabilme fırsatım var. O yüzden de ben aslında buradan da bütün tiyatrocular, dansçılar... Müzisyenler bence bütün etkinliklerini şu anda buraya tıkışmalılar zaten. Evet. Çünkü asıl burada şu anda. Evet kesinlikle. Evet. Ulaşmamız gereken. Haklısın çok çok haklısın. Miran çok teşekkürler. Görüşürüz. Aman ben teşekkür ediyorum. Çağrı'nın içinde görüşürüz. Evet, 15 teşekkürler. 15 gün sonra e, buluşmak dileğiyle hareketle kalın. <gülüyor> <Sağ> ol görüşürüz. <gülüyor> tamam hoşçakalın.